Elinizdeki kaynaklara göre bugün aslında çok temel bir soruyu masaya yatırıyoruz. Bir insan ne kadar kendisi, ne kadar içinde yaşadığı çevrenin bir eseri? Evet, yani başarılarımızın, karakterimizin, hatta kimliğimizin ne kadarı gerçekten bize ait? Bu çok kritik bir soru. Bu incelemede de İslam ve Türk kültüründeki fıtrat, töre gibi köklü kavramlardan başlayıp modern bilimin, Habitus veya temel atıf hatası gibi analizlerine kadar uzanacağız. Burada asıl büyüleyici olan şey de bu zaten. Farklı medeniyetler ve modern bilim sanki farklı diller konuşuyor gibi görünse de aslında benzer bir tespitte buluşuyorlar. Nedir o tespit? Hepsi bireyin içinde yaşadığı o atmosferden ne kadar derinden etkilendiğini vurguluyor inceleyeceğimiz kaynaklar da bu atmosferin ahlakımızı, başarı algımızı, hatta mutluluğumuzu nasıl sessizce şekillendirdiğini gösteriyor. Yani misyonumuz aslında ben yaptım yanılgısının ardındaki gerçeği görmek ve kaynakların kesik çiçek sendromu dediği o modern insanın trajedisini anlamak. Hadi gelin bu konuyu bir açalım. Bu sadece felsefi bir tartışmada değil. Modern dünyada karşılaştığın o kafa karışıklığı ve aidiyet arayışına dahil de çok önemli ipuçları sunuyor aslında. O zaman hemen en temelden yani beynimizin içinden başlayalım. Kaynaklarda e, beynimizin sol yarım küresinde anlatıcı modül diye bir mekanizma olduğundan bahsediliyor. Bu beni acayip etkiledi. Hı hı, evet. Anladığım kadarıyla bu modülün tek bir işi var değil mi? Tutarlı bir hikaye yaratmak. Aynen öyle. Gerçek olması da hiç önemli değil. Tek amaç tutarlılık. Bunun kanıtı ne peki? Bunun en çarpıcı kanıtı da Nobel ödüllü Michael Gazzaniga'nın o meşhur ayrık beyin deneyleri. Bu deneylerde epilepsi hastalarının iki beyin yarım küresi arasındaki sinirsel bağlantıyı yani korpus kallosumu kesiyorlar. Yani beynin sağ ve sol tarafı birbiriyle konuşamıyor artık. Kesinlikle. Deneyde de hastanın sağ gözüne yani sol beyninin göreceği alana... Bir tavuk pençesi resmi gösteriyorlar. Sol gözüne yani sağ beynin göreceği alana da bir kar manzarası resmi. Tamam. iki beyin lobu farklı şeyler görüyor. Sonra ne oluyor? Sonra hastanın önüne bir sürü resimli kart koyuyorlar. Hasta sol beyninin kontrol ettiği sağ eliyle içgüdüsel olarak bir tavuk resmi seçiyor. Bu mantıklı. Evet. Çünkü tavuk pençesini görmüştü. Aynı anda... Sağ beynin kontrol ettiği sol eliyle de bir kar küreyi resmi seçiyor. Bu da mantıklı. Çünkü sağ beyin kar manzarasını görmüştü. Buraya kadar her şey normal. Peki işin rengi nerede değişiyor? Asıl kırılma anı doktor hastaya neden kar küreyini seçtin diye sorduğunda yaşanıyor. Bir dakika durun. Konuşma merkezi beynin sol tarafında ama sol taraf kar manzarasını hiç görmedi. İşte tam da bu. O zaman mantiken bilmiyorum demesi lazım değil mi? Kesinlikle ama demiyor. O anlatıcı modül anında devreye giriyor ve elindeki tek veriyle yani tavuk resmiyle mantıklı görünen bir hikaye uyduruyor. Ne diyor peki? Aa çok basit. Tavuk pençesi tavukla ilgili kürekte tavuk kümesini temizlemek için diyor. İnanılmaz bir şey. Kendi davranışına sonradan tamamen uydurma ama tutarlı bir sebep yaratıyor. Aynen öyle. Yani beynimin içinde sürekli konuşan ve olayları benim lehime çeviren bir iç avukat var gibi mi? Bu hem korkutucu hem de komik. Dün trafikte sinirlendiğim adam hakkında kendime anlattığım hikayeyi düşününce sanırım benim anlatıcı modül fazla mesai yapmış. Hepimizin yapıyor. İşte bu laboratuvar bulgusunun sosyal hayattaki karşılığı da sosyal psikolojinin temel atıf hatası ve kendine hizmet eden önyargı dediği kavramlar. Nasıl işliyor bu peki? Bir sınavdan yüksek not aldığımızda, çünkü ben çok zekiyim, çok çalıştım deriz. Başarıyı kendi içsel özelliklerimize bağlarız. Ama aynı sınavdan düşük not alırsak? Hoca zaten bana takıktı, sorular çok zordu, o gün hastaydım deriz. İşte bu, başarısızlığı hep dış etkenlere atfederiz. Bu egoyu korumak için tasarlanmış harika bir mekanizma. Anlıyorum, bu çok tanıdık bir his. Peki kaynaklar bu modern psikolojik tespitlerin daha eski kültürlerde bir karşılığı olduğunu söylüyor mu? Yani bu yeni bir keşif mi bizim için? Hiç değil. Aslında kaynaklar İslam düşüncesinin bu duruma yüzlerce yıl önce çok net bir isim koyduğunu söylüyor. Ucup. Ucub. Evet. Yani kendini beğenme ama bu basit bir kendini beğenme değil. Nimet'i kimin verdiğini unutup başarıyı tamamen kendinden bilme hali. Neredeyse nörolojik bir yanılgının manevi bir isme bürünmesi gibi. Anladım. Ucubun bir sonraki adımı ise kibirdir. Yani kendini başkalarından üstün görme. Dolayısıyla tevazu ve had bilmek gibi erdemler aslında beynimizin bu biyolojik otomatiğine, bu fabrika ayarlarına karşı geliştirilmiş bin yıllık kültürel refleksler. Demek bu sadece modern bir psikolojik teşhis değil, aynı zamanda kalim bir manevi teşhis. Peki bu ucup dediğimiz şeyin 21. yüzyıldaki allanıp kullanmış, kurumsallaşmış hali nedir? Çünkü günümüz kültürü tevazuyu pek ödüllendirmiyor gibi. Tam üstüne bastın. Modern batı kültürünün kutsadığı, self-made man yani kendi kendini var eden insan miti tam da bu yanılgının kurumsallaşmış hali. Yani her şeyi tek başına başaran insan. Evet. Harvard'dan filozof Michael Sandil buna liyakat tiranlığı adını veriyor. Yani kazananların başarılarını tamamen kendi zekalarına ve çobalarına bağlayıp kibirlendiği, kaybedenlerin ise tüm sucu kendilerinde arayıp aşağılanmış hissettiği toksik bir düzen. Neden toksik peki? Çünkü sistem, başarının arkasındaki şansı, iyi bir ailede doğmayı, genetik mirası, doğru zamanda doğru yerde olmayı, yani tüm o kollektif altyapıyı sistematik olarak görünmez kılıyor. Her şeyi bireyin omuzlarına yüklüyor. Anlıyorum. Demek ki hem beynimiz hem de modern kültürümüz ben yaptım demek için tasarlanmış adeta. Ama bu hikayenin sadece yarısı. Başarının o görünmez kahramanları var. Aile, çevre, şans. Kaynaklar bu atmosfer dediğimiz şeyin ahlakı ve karakteri nasıl şekillendirdiğine dair neler söylüyor? Kaynaklar değerlerin sadece didaktik derslerle yani şunu yap bunu yapma demekle aktarılamayacağını vurguluyor. İslam geleneğinde buna lisan-ı hal deniyor. Yani davranışın dili. Aynen. Söz uçar ama hal, yani duruş ve tavır kalır ve adeta bulaşır. Örneğin tasavluftaki tekke mimarisini düşünelim. Kapıdan girerken başını eğmek zorunda kalacağın alçak bir kapı... ...veya üzerine basmaman gereken kutsal bir eşik. Evet. Sana tek kelime etmeden sürekli olarak farkında ol. Tevazu göster... Saygılı bir alandasın, mesajını fısıldar. Bu, modern bir mindfulness egzersizi gibidir. Mekanın ruhu, sana ahlakı ders vermeden öğretir. Mekanın ruhunun ahlakı fısıldaması, bu çok güçlü bir imge. Bu daha çok bireysel bir terbiye gibi, peki toplumun genelini şekillendiren daha büyük ölçekli bir örneği var mı bu atmosferle terbiyenin? Olmaz mı? Bunun en somut ve toplumsal örneği olarak, Kaynaklar Türk kültüründeki ahilik teşkilatını gösteriyor. Ahilikte ahlak esnafın kişisel vicdanına bırakılmış bir şey değildi. Sistemin bir parçasıydı. Nasıl yani? Mesela hileli mal satan, ölçüde tartıda haksızlık yapan bir esnaf tespit edildiğinde o kişinin pabucu dama atılırmış. Bir dakika, pabucu dama atılmak mı? Bu bizim bildiğimiz deyim değil mi sadece? Gerçekten yapılıyor muydu bu? Evet, evet. Tamamen gerçek bir uygulamaydı. O esnafın bir ayakkabısı alınır ve herkesin görebileceği şekilde dükkanının çatısına atılırdı. Ciddi misiniz? Tabii. O pabuç orada durduğu sürece o dükkanın güvenilmez olduğunun, sahibinin ahlaksızlık yaptığının sessiz ama herkesin anladığı bir ilanıydı. Peki toplum ne yapıyordu? Müşteriler alışverişi keser, diğer esnaflar selamı sabahı keser, toplum o kişiyi bir süreliğine dışlardı. Bu nutuk çekmekten çok daha etkili bir sosyal denetim mekanizmasıydı. Bir dakika, bu kulağa çok sert geliyor, adamı resmen sosyal olarak linç ediyorlar. Günümüzdeki iptal kültürü eleştirilerini hatırlatıyor bana. Arada nasıl bir fark var? Çok yerinde bir soru. İlk bakışta benziyor ama arada temel bir fark var. İptal kültürü genellikle ani, kitlesel ve bazen kimin neye karar verdiği belli olmayan bir öfke patlamasıdır ve geri dönüşü pek yoktur. Evet. Ahilikteki bu uygulama ise kurumsaldır, belli kuralları, bir heyeti vardır ve amacı kişiyi yok etmek değil, ıslah edip topluma yeniden kazandırmaktır. Pabuç tövbe edip hatasını telafi edinceye kadar orada kalır. Anladım. Yani sistem ahlaklı olmayı kolaylaştıran, ahlaksızlığı ise zorlaştıran bir çevre tasarlıyor. Kesinlikle. Bu modern bir kavram gibi duruyor belki ama... Evet, çevre tasarımı. Modern davranış bilimlerinde buna dürtme teorisi deniyor, nudge teori. İnsanlara emir vermek yerine doğru seçimi yapmalarını kolaylaştıran küçük çevresel değişiklikler yapmak. Buna bir örnek verebilir misiniz? Tabii, mesela bir kafeteryadaki dürüstlük kutusunun yani kimsenin kontrol etmediği para kutusunun üzerine bir çiçek resmi yerine bir çift göz resmi koyduğunuzda insanların kutuya anlamlı ölçüde daha fazla para bıraktığı görülmüş. Sadece bir resimle mi? Evet. İzlenme hissi ahlakı dürtüyor. Ya da okullardaki örtük program gibi. Sen kürsüde dürüstlük önemlidir dersi verirken sınav sistemin kopya çekmeyi ve rekabeti ödüllendiriyorsa öğrencinin öğrendiği asıl şey yani örtük program dürüstlük değil. Aynen öyle. Ahi Teşkilatı da aslında bin yıl önce bu sosyal teknolojileri kullanıyordu. Anlıyorum. Yani bir yanda ben yaptım diyen iç sesimiz ve kültürümüz, diğer yanda ise bizi sürekli şekillendiren bir atmosfer var. Eskiden bu atmosfer ahlakı desteklerken şimdi sanki o destekleyici yapıyı kaybetmişiz gibi. Sanırım bu da bizi kaynakların merkezindeki o çarpıcı metafora getiriyor, kesik çiçek sendromu. Tam olarak öyle. Bu metafor durumu çok güzel özetliyor. Modern insan kendisini var eden ahlaki ve manevi kökleri yani toprağı kesip atmış ama o köklerin meyvesi olan değerleri, insan hakları, saygı, özgürlük, merhamet gibi şık bir vazonun içinde yaşatmaya çalışıyor. Aynen. Çiçek kesildikten sonra bir süre daha taze ve güzel görünür ama artık topraktan beslenemediği için ne kadar suyunu değiştirirsen değiştir. Er ya da geç solmaya mahkumdur. Peki bu sendromun belirtileri neler? Gündelik hayatta bu solma halini nasıl tecrübe ediyoruz? Kaynaklar bu sendromun belirtilerini hayatımızı kuşatan ve fıtratımızı yani insanın fabrika ayarlarını bozan 3 modern gürültü olarak tanımlıyor. Hız, haz ve başarı. Hadi bunları tek tek açalım. İlk olarak hız. Sürekli bir koşturmaca içindeyiz. Bu doğru. Ama bu bizi neden kesik bir çiçek yapıyor? Çünkü Alman sosyolog Hartmut Rosanın sosyal hızlanma dediği şey, dünyayla anlamlı bir bağ kurmamızı engelliyor. Nasıl yani? Hayat o kadar hızlanıyor ki hiçbir şeyle rezonans kuramıyoruz. Yani derinlemesine bir ilişki geliştiremiyoruz. Her şey yüzeyselleşiyor, Instagram'da yüzlerce güzel manzaraya bakıyoruz ama bir tepede oturup gün batımını seyretmenin verdiği o derin huzuru hissedemiyoruz. Anladım. Dünya bize dilsiz kalıyor. Evet, kaynaklar bunu Kur'an'daki kalbin mühürlenmesi kavramının sosyolojik bir tercümesi olarak yorumluyor. Hız, derin düşünmeyi yani tefekkürü imkansız kılıyor. Her şeye bakıyoruz ama hiçbir şeyi gerçekten görmüyoruz. Hızın bizi dünyaya sağırlaştırması, bu çok doğru. İkinci gürültü ise haz, bu daha da bariz sanırım. Her şey anlık tatmin üzerine kurulu. Evet. Modern hayat, deynimizin ödül merkezi olan dopamin sistemini sürekli uyararak bizi bir hedonik koşu bandına hapsediyor. Hedonik koşu bandı. En sevdiğin tatlıyı yiyorsun, ilk kaşık harika. Beşinci kaşıkta aynı tadı almıyorsun. Beynin o mutluluk hormonuna yani dopamine alışıyor. Sosyal medya like'ları da aynı. İlk 10 like müthiş hissettirir, bir süre sonra 100 like bile yetmez. Sürekli daha fazlasını istiyoruz. Bu sürekli daha fazlasını kovalama hali, beynimizin irade ve planlama merkezi olan prefrontal korteksi resmen yoruyor, zayıflatıyor. Freni patlamış bir araba gibi oluyorsun. Yani irademiz biyolojik olarak iflas ediyor. Bu çok ağır bir tespit. Yapmaman gerektiğini biliyorum ama yapıyorum. Vela yapmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum cümlelerinin arkasında biyolojik bir neden var yani. Aynen öyle. Bu sadece ahlaki bir zayıflık değil. Nörolojik bir yıpranma. Bu da bizi üçüncü ve son gürültüye getiriyor, başarı. Ama başarı kötü bir şey değil ki, insanı motive eden bir güç. Elbette, ama kaynaklar modern başarı tanımının nitelik değiştirdiğini söylüyor. Eskiden başarı karakter üzerine kuruluydu. Yani dürüstlük, onur, sözünün eri olmak gibi içsel erdemler önemliydi. Şimdi ne üzerine kurulup? Şimdi ise başarı kişilik üzerine kurulu. Yani ne kadar çekici olduğun, ne kadar popüler olduğun, ne kadar takipçin olduğu gibi dışsal onaya dayalı bir tanım geldi. Anladım. Ve en tehlikelisi o liyakat tiranlığında bahsettiğimiz gibi, başaramadığında sistemin veya şanssızlığın değil, tamamen senin suçun olduğu fikri pompalanıyor. Bu da modern insanın neden bu kadar tükenmişlik ve ansiyete yaşadığını açıklıyor. Teşhis oldukça net ve biraz da iç karartıcı açıkçası. Köklerinden koparılmış... Kız, haz ve başarı gürültüsüyle fabrika ayarları bozulmuş, beyni sürekli kendisine sen yaptın diye hikayeler anlatan bir modern insan portresi. Peki bu kesik çiçek halinden çıkış var mı? Kaynaklar tedavi olarak ne öneriyor? Sanırım cevap daha fazla kişisel gelişim kitabı oku değildir. Kesinlikle değil. Kaynaklara göre çözüm zaten solmakta olan çiçeğe daha fazla yük bindirmek değil, içinde bulunduğu atmosferi iyileştirmek. Yani önce vazo suyunu değiştirmek, sonra da çiçeği yeniden toprağa ekmenin yollarını aramak. Vazo suyunu değiştirme çabaları neler mesela? Aslında modern batıda gördüğümüz minimalizm veya dijital detoks gibi akımlar bu gürültüye karşı birer tepki. İnsanlar bilinçli olarak yavaşlayarak, daha az şeye sahip olarak veya teknolojiden uzaklaşarak fıtratlarının sesini yeniden duyabilmek için kendilerine bir alan açmaya çalışıyorlar. Bunlar önemli bireysel savunma mekanizmaları. Peki kaynakların bahsettiği o eski gelenekler, yani İslam ve Türk kültürü, toprağı yeniden verimli hale getirmek için ne gibi çözümler sunuyor? Bu kültürlerdeki çözümler daha bütüncül ve kolektif bir yaklaşım sunuyor. Bireysel düzeyde zikir, tefekkür ve uzlet gibi pratikler sadece mistik eylemler değil, Bunlar beynin kendini yeniden yapılandırmasını, yani nöroplastisiteye savayan modern gürültüyü susturan kadim manevi teknolojiler. Yani bir nevi zihin egzersizleri. Aynen öyle. Zikir beyni anlık hazlardan uzaklaştırıp odaklanmayı öğretir. Tefekkür hızın yok ettiği derin düşünme kapasitesini yeniden inşa eder. Uzlet yani belirli sürelerle yalnız kalma Sosyal onaya bağımlı hale gelmiş zihni dinlendirir. Bunlar beynin dopamin bağımlılığından kurtulup irade merkezini tekrar güçlendirmesine yardımcı olur. Ama bu yine de bireysel bir çaba gibi duruyor. Benim tek başıma tefekkür yapmam toplumun genelindeki gürültüyü nasıl azaltır, toprağı nasıl iyileştirir? İşte kilit nokta tam da burası. Bu bireysel pratikler toprağı iyileştirecek insanları yetiştirmenin ilk adımı. Ama asıl sistemik çözüm sadakayı cariye mantığında gizli. Yani kesintiye uğramayan, akıp giden sadaka. Evet, bu sadece bir yoksula para vermek değil, senden sonra bile insanlara faydası dokunacak işler bırakmak demek. Yani sadece kendi çocuğunu değil, tüm toplumun çocukları için ahlaki bir ekosistem, bir vakıf, bir okul, iyi komşuluk ilişkilerini teşvik eden bir dernek, gençlere yol gösteren bir usta çırak geleneği inşa etme ve bırakma çabası. Yani mesele sadece bir bina veya kurum bırakmak değil, ahlakı ve erdemi teşvik eden bir atmosfer bırakmak. Tıpkı ahiliğin yaptığı gibi. Tam olarak bu. Mesele tek tek çiçekleri kurtarmaktan ziyade, toprağın kendisini yeniden verimli hale getirmek. Bireyi değil, bireyi besleyen çevreyi, o sosyal toprağı iyileştirerek kalıcı değişim sağlama hedefi. Çünkü sağlıklı bir toprakta, Çiçekler zaten kendiliğinden ve güçlü bir şekilde yetişir. Bugün ben dediğimiz şeyin aslında ne kadar kolektif bir inşa olduğunu farklı kültürlerin ve bilimin perspektifinden inceledik. Beynimizin bizi ben yaptım diyerek nasıl kandırdığından, ahlakın aslında soluduğumuz bir atmosfer olduğuna, modern dünyanın hız, haz ve başarı gürültüsünün bizi köklerimizden nasıl kopardığına kadar pek çok noktaya değindik. Bu kapsamlı analizin sonunda aklında dönüp durması için şu soruyu bırakalım. Köklerinden kopmuş, kesik bir çiçek durumuna düşmüş bir birey ya da toplum toprağına dönmeden sadece vazo suyunu yani modern teknikleri, terapileri, kişisel gelişim reçetelerini değiştirerek gerçekten ne kadar daha hayatta kalabilir?